Hristiyanlar da dediler ki, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Ne'udhu billahi ta'ali. Şirk. İhlas herifte ne okuyoruz? Ta'idhu billahi. Lem yelid ve lem yûled ve lem yekullehû kufüven ahal. Lem yelid, doğurmadı. Yani, oğlu kızı yok. Ve lem yûled, doğurulmadı. Yani, anası babası yok. Velem ona hiç bir şey denk olmadı. Eşi yok, benzeri yok. Neyse ki mislî şey. Semî'ul Basîr. Sta'cüle Onun çocuğu nereden olsun ki? hanımı da yok? Meryem anamız için ne dediler? Allah'ın hanımı dediler Hristiyanlar. Ne uydu billah. Yahudiler ne dediler? Meryem anamız için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 ne dedi? Ta hamileyken, Meryem anamız karnına iken, dedi ki Estağfurullah. İlqalajmra jumran Rabbi'ni nazarjulak ma fi batuni minni. İn دهى طالت ربي مني وبعثه والله هو بما وعد وليس ذكرك الانسان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 ve zikirde ve ilimde meşgul olan kıymetli ümmetler var idi Hünne onlara ne yaptı? heves etti, karnındaki çocuğu da adak etti ya Rabbi adamı kabul et sen hakkıyla içidensin sen her şeyi ziyade bilensin diyor fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor doğurunca bir de bakıyor ne doğurdu? kız e peki kız camide devamlı kalabilir mi?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 Cennetten. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ali i Ümran Suresi. allah Teala dilediğini hesapsız rızıklandırır. Ya Zekeriya Aleyhisselam da kıskanıyor. Onun da çocuğu olmamış. Hünalike daa Zekeriya Rabbeu. Kâle Rabbi heblim illedünke zürriyeten tayyibeynneke semi'uddua. İşte o zaman Zekeriya Aleyhisselam da yalvarıyor. Ya Rabbi...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 doğru kıble ediniyorlar. Meryem anamız şarka gitti diye halbuki kendi kafalarından Mevla'nın onlara şurayı kıble edin diye bir vahyi yok. <gülüyor> Meryem validemiz kendisiyle milletin göreceği tarafın arasına bir perde çekiyor. Kimse onu görmesin. Onun tarafına bakmasın diye.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 Dokunma bana, nereden çıktın karşıma ya? Ben buraya tenhaya geldim, bir de karşıma sen çıktın. Senden Rahman Teala'ya sığınırım eğer takva bir adamsan. Yani haramdan korkuyorsan bana dokunma. Cevrâli Hâciam da buyuruyor ki, ben insan değilim. Ben senin Rabbinin Resulüyüm. Elçisiyim, Cibril'im. Evet, niçin gönderildim sana? Sana tertemiz bir çocuk vereceğim.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 Filiz gibi delikanlı. Ama erkekliği var mı? Erkekliği yok. Ne diyor Meryem validemize? Rasul Rabbinin elçisiyim sana temiz çocuk vereceğim. Kalet Meryem validemize diyor. Nereden benim çocuğum olsun? Bana insan eli bu zamana kadar değmedi. Ben kötü yol kadını da değilim. Benim çocuğum nasıl olabilir? Kevrallah aleyhisselam cevapta buyuruyor. Hale <gülüyor> Rabbim böyle buyurdu. Ben karışmam. Rabbim buyurdu ki, bu iş bana çok kolay. Babasız çocuk yaratmak bana çok kolay. Velî ne minna. Biz o çocuğu. Rabbim buyurdu ki, biz o çocuğu bütün insanlara ayet ve ibret yapacağız ve tarafımızdan ümmetlere rahmet yapacağız. Ve kâne emrân ya, Bu iş bitmiş. Daha konuşma Meryem. Bu ecelde takdir edilmiş. Hüküm böyle verilmiş. Sen daha ne çırpınıyorsun? Derken Meryem validemiz isyan da etmedi, şaşırdı kaldı. Cebrail'e Onun yakasından Meryem validemiz giydiği entari. Şu entarinin düğmeleri var şuradan açılıyor. Cebrail Acağam yaklaştı. Erkekliği yok zaten. Melek. Şuradan ne yaptı? Üf, üfledi. Fe nefaḫa min rûhinâ. ki biz ruhumuzdan ona üfledik. yani Cebrail geldi buradan ne yaptı?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 Ne de veled zinadır diyoruz haşa. Ne diyoruz Allah'ın kuludur ve rasülüdür ya. Bundan güzel bir şey var mı? Bu dinden güzel bir din var mı? fehamelet <gülüyor> <gülüyor> Hemen onu yüklendi. Fehamelet-i mekanen kasıya. Uzak bir mekana doğru ayrıldı. Birden doğum sancısı tuttu mu anamızı. Allah Allah. Doğum sancısı o anda vurdu. Bir hurma ağacının dibine geldi. Bir hurma ağacı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 galdı طال الديا o hurmanın dibinde dedi ki keşke ben bugünü görmeden ölseydim ne kadar üzüncücü bir şey ya keşke ben bugünü görmeden ölseydim unutulup gitseydim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 هُزِّي لَيْقَ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيَّا فَقُولِي لِشَرَبِي قَرِيْعًا فإِنْ مَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُول۪ي <Sessizlik> اِنِّي نَذَرْجُ لِرَحْمَانِ صَغْمَاً فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْ <Sessizlik> سِيّٓاً Salakallahü lazîf! Cibrilemin seslendi ki ey Meryem üzülme, bak Allah senin aşağından kurumuş ırmağı akıttı! Bir de baktı, ırmak akıyor!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 Ne dedi? İsa Asram'ın Beşik'teki sözlerim. Estaizu billah. Kale <gülüyor> inni abduhuvâh a'tâni el-kitâbe ve cânâni nebiyâh. واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بواندتي ولم يجعلني جبارا شقي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 İsa İbn Meryem, قول الحق الذي فيه يمترون. Habibim, işte sana ve ümmetine anlatıyorum. Meryem'in oğlu İsa kimdir soranlara, işte Meryem'in oğlu İsa budur. Allah'ın kelimesiyle yaratılmış. Onlar onda şüphe ediyorlar. Ne diyorlar kimi diyorlar? Allah'ın oğlu kimi diyorlar? Babasız olduğu için veled zinadır. billah. Ama müminler hiç şüphe etmiyorlar elhamdülillah. Şimdi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 Yahudi milleti öyle olurdu ki bir günde, ikindiye kadar 70 peygamber öldürdüler. Evet. O zaman her kasabada bir peygamber olurdu. Beni İsrail'de çok peygamber var idi. Bir günde ayaklanırdılar kendi peygamberlerinden. 70 peygamber ikindiye kadar öldürdüler Kur'an-ı Kerim. ''Veyaktülûnel enbiyâe bi gayr-hak'' ''Haksız yere nebileri öldürdüler.'' buyuruyor. Ve hatta ikindi namazından sonra,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 Yakında diyor, bak, 1400 sene geçti, şimdi düşünün ki ne kadar yaklaştı. Şu anda yakınlığı düşünün. Te eksirus hatları kıracak. Hangi haça tapıyorlar ya, İsa Aleyhisselam'ın niyetiyle tapıyorlar. O haçları kıracak, bütün putları kıracak. Ve eksirul hınzire, domuz neslini kesecek. Dünyada bir domuz kalmayacak. Ne insan domuzu kalacak, ne hayvan domuzu kalacak. Hepsini gebertecek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 Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Çok hadis var. Hatta mütevatir denecek kadar. La tezalu taifetum min ümmeti yukatilune alel hak zahirine ila yevmil kıyame fe yenzilu İzze ibn Ümmetim hak yolda devam edecek ama hepsi değil. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Ümmetimden bir cemaat. Onlar kimdir? Ehli sünnet ve cemaat. Rabbim onlardan ayırmasın. İşte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 Ancak selsefeciler ve bazı zındıklar ki onlar iftilat yaptı bile sayılmayacak derecede bozuk itikattalar. Onların işaretini bulacaklar. yeniden bir şeriat getirmeyecek. Çünkü onun şeriatı neydi? İncil'in şeriatıydı. O geçti mi? Geçti. Kur'an gelmekle kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Şimdi İsa bundan sonra geldiğinde yeni bir şeriat getirmeyecek. Peygamberliği devam edecek mi? Edecek. Peygamberliği peygamber. Ama yeni şeriat getirmeyecek. Kimi şeriatına göre yaşayacak? Resulullah Efendimiz'in şeriatına göre yaşayacak. 12 bin peygamber muracaat etti ki, Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet yapsaydın da o şerefi kazansaydık diye. 12 bin peygamberden,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 İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın inişi hakkında Sahih-i Müslim, Kütüb-i ikinci kaynağıdır. O hadis-i şerifte şöyle zikrediliyor. Dettyal, Dettyal hakkında önümüzdeki sohbet konuşulacak. Tabi onu şimdi vakti yetişmiyor. Dettyal dünyayı katıp kavururken Mehdi Aleyhisselam'ı daha çok zor duruma getirmiş ordusuyla beraber o anda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 altı saat sonra, yani öğlen saatlerinde beyaz minareye inecektir. Hatta beyaz minarede, Şam-ı minarenin altında ne bekletiyorlar? At bekletiyorlar. Ya yani hala beyaz atlar bekliyor orada. İsa Aleyhisselam inecek ve doğru, mübarek geçen e, bir hadis-i şerifte anlatmıştım. Mehdi Aleyhisselam da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 bir namaz kıldıracak Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a ondan sonra hep imam İsa Aleyhisselam olacak. Ondan sonraki namazları aynı bizim ümmet gibi 40 sene yaşayacak, 40 sene bizim gibi 5 vakit kılacak. Aynı bizim nasıl kılıyoruz, abdest, aynı bizim din üzerine. Halbuki onun dininde bu vakitler bu şekilde değilidir. Halbuki bizim ümmetten olma şerefine bu şekilde nail olacak. Minbere oturacak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 Deccal aleyhillâne 70 bin Yahudi ile beraber hepsi kılıç kalkan sahibi kuşanmış ve harbi hazır vaziyette karşısına çıkacaklar. İsa aleyhisselamla Deccal karşılaştığı zaman İsa aleyhisselam Deccal'a bir nazar ettiği zaman tuz suda eridiği gibi Deccal o anda orada eriyecek ve bitecek. O anda hiç harp yok. İsa aleyhisselam bir nazar edecek Deccal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 Dünyada bir kafir kalmayacak, ne güzel zaman ya. Sırf Müslümanlar üyesiyecek ve öyle bir ki İsa camın devrinde silahlar işlemeyecek. Mesela şimdi bu Amerikanın atomu, bilmem nenin füzesi, bilmem nenin roketi, size diyorsun ki İsa Aleyhisselam'da muzlakla, kılıçla Amerika ile baş edebilirim ya Amerika o zamana kadar. Zaten çoktan geberir ama mesele nedir? Düğmeler istop etti, bastın, çalışmıyor.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 işte çevre çevre deyip duruyorlar. Çevre mi kaldı bir şey mi kaldı? Ne mı havamız kaldı, ne deniz kaldı, ne kara kaldı. Her taraf leş oldu. Battıkça batıyoruz. Bereket diye bir şey kalmadı. Her taraf suni oldu. Hormonlu gübreler, yiyen kanser oldu. Ne biçim şöyle şöyle domatesler, böyle böyle mallar bir şey yaratığı yok. Ne lezzet var ne tat var ki? şey yok. İşte o zaman. İsa Aleyhisselam geldiği zaman...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 öküzler çok pahalanacak Allah Allah niçin? ticaret çok artacak şey ziraat yani ekin sürme ee, aletleri çok pahalanacak böyle bir zaman gelecek İsa aleyhissalatü vesselam insanlar içerisinde 40 sene kalacak 40 sene Mehdi aleyhisselam ondan evvel ölecek demiştik cenazesini İsa adam kıldıracak nerede gömülecek Mehdi aleyhisselam nerede gömülecek Kudüs'te mescid orada gömülecek İsa Aleyhisselam ee, daha evlenmemiş mübarek evlenecek ve bir erkek çocuğu olacak bazı ulevaya göre iki çocuğu olacak birinin adını Musa takacak birinin adını Muhammed takacak daha bundan sonra dünyada peygamber çocuğu olacak ya Allah ım. peygamber gelecek çocukları da olacak Aleyhissalatu vesselam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 bir hadis-i şerifinde ''Ve le e'tiyenne kabrii hattâ yusennime ve ''Elbette İsa benim kabrime gelip ziyaret edecek, bana selam verecek, ben de selamının cevabını vereceğim.'' Efendimiz Haydi, sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden cevapları veriyor. Bunun üzerine İsa ve selam ahır ömrünü nerede geçirecek? Medine-i Münevvere'de geçirecek ve Medine-i Münevvere'de vefat edecek.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 Rabbim o günde yüzümüzü hak eylesin. Habibine komşu eylesin. İsa aleyhissalatü vesselamla ve dostlarıyla beraber gök, manen gömülmeyi nasip eylesin. Efendi kardeşlerim, insan nereye gömülürse gömülsün, eğer... Allah Teala'nın yolunda ölürse, bu yolda ölürse, Resul aşkıyla, muhabbetiyle gömülürse Rabbim onun ruhunu ne yapıyor? Habibine komşu ediyor ve mahşerde de onu habibiyle buluşturuyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem.